Meali Elleriyle kitap yazıp Sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için Bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların Ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler De ki bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Öyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işlerde kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince... Onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğlarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz, anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Tefsiri 79 Burada Yahudi bilginlerinin çeşitli dini konularda bir takım kitaplar yazarak bunların Allah katından gelmiş dini gerçekleri içerdiğini ileri sürdükleri ve daha önce sözü edilen cahil halka önemsiz bir bedelle sattıkları bildirilmektedir. Yahudi bilginleri bu tutumlarıyla halkı din konusunda bilgilendirme amacı taşımadıklarını ortaya koydukları, aksine kendi sözlerini ve yorumlarını Allah kelamı gibi gösterip böylece kişisel görüşlerini kutsallaştırmaya, dinin aslı gibi göstermeye kalkıştıkları, üstelik bu yolla dini bir istismar ve kazanç aracı haline getirdikleri için ayette ağır bir dille kınandıkları görülmektedir. Kuşkusuz burada Müslümanlara da dolaylı bir uyarı vardır. 80-82 Tefsirlerde yer alan bazı rivayetlerde Yahudilerin cehennemde kalacaklarını iddia ettikleri sayılı birkaç gün hakkında farklı bilgiler verilmiştir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber Yahudilere cehennem ehli kimdir diye sormuş, onlar da biziz fakat bizden sonra yerimize siz gireceksiniz demişler. Hazreti Peygamber de yalan söylüyorsunuz. ''Çok iyi biliyorsunuz ki biz sizin yerinizi almayacağız.'' buyurmuş. Daha sonra konumuz olan ayet inmiştir. Başka bir rivayete göre Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda bulunduğu 40 gün zarfında Yahudiler buzağa taptıkları için bunun cezası olmak üzere cehennemde sadece 40 gün kalacaklarına inanıyorlardı. Diğer bir rivayette Yahudilerin dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğuna ve kendilerinin her bin yıl için bir gün olmak üzere toplam olarak sadece yedi gün azap göreceklerine inandıkları belirtilir. Gerçekte bu tür iddialar onların Allah'tan aldıkları bir vaade dayanmayıp sadece kendi kuruntularından Allah'ın ahiretteki hüküm ve takdiri hakkında bilgisizce söylenmiş boş sözlerden ibarettir. Allah'ın bildirdiği ve adaletin gereği olan gerçek şudur ki herkesin ahiretteki cezası günahlarının büyüklüğü ve çokluğu nispetinde olacak. Dolayısıyla inkara sapıp kötülüklerle kuşatılmış, günahlara boğulmuş olanlar ebedi olarak cehennemde kalırken iman edip din ve dünyayı ala kadar eden, her alanda salih ameller, hayırlı, faydalı işler yapanlar da ebedi cennette kalacaklardır. İşte Allah'ın insanlara verdiği ahit budur. 83-84 Bu ayetlerde İsrailoğullarının yükümlü kılındıkları ve Yahudi-Hristiyan literatüründe 10 emir diye bilinen dini ve ahlaki vecibelerden bazıları hatırlatılmakta, Allah'ın onlardan bu vecibeleri ifa edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulmaktadır. Tevrat'ta Tanrı'nın kendi parmaklarıyla taş levhalar üzerine yazarak Hazreti Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bildirdiği ifade edilen bu emirler şöyle sıralanır. 1- Allah'tan başka ilahların olmayacak. 2- Kendin için oyma put yapmayacaksın. 3- Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. 4- Cumartesi günü Hiçbir iş yapmayacaksın 5. Babana ve anana hürmet edeceksin 6. Katletmeyeceksin 7. Zina etmeyeceksin 8. Çalmayacaksın 9. Yalancı şahitlik yapmayacaksın 10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 101. ayetinde "Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrail oğullarına sor." şeklinde işaret ettiği 9 ayetin Tevrat'taki 10 emrin cumartesi yasa dışında kalanlarını kapsadığı anlaşılmaktadır. Cumartesi gününe saygı ise sadece Yahudileri bağlayan bir hükümdü. Konumuz olan ayette Allah'tan başka Tanrı tanımamak, ana babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek, insanlara güzel söz söylemek, namaz kılıp zekat vermek, birbirinin kanını dökmemek, kendi yurttaşlarını vatanlarından kolmamak şeklinde sıralanan yükümlülükler arasında on emirden bazı hükümlerin de yer aldığı görülmektedir. On emrin cumartesi yasağı dışında kalanları, bütün peygamberlere gönderilen kutsal kitapların ortak öğretileri olup, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar da bu tür vecibelerle yükümlü kılınmıştır. 83. ayette İsrailoğullarından çoğunun zamanla Allah'a verdikleri sözden döndükleri, yani belirtilen hükümlere uymadıkları,